Biliyorsunuz üç aylara girdik. Cenab-ı Hak hepimiz hakkında ve ümmeti Muhammed hakkında hayırlara vesile eylesin. Ee, maalesef bir kısım insanımızın arkadaşlar sanki başka işi gücü yok. Özellikle bu sosyal medya dediğimiz e, imtihan ortamını dedikodu için, iftira için, çekiştirme için kullanıyor. Bana işte regaib gecesi, e, özellikle o gece epeyce bir mesaj geldi. Hocam siz kandil yok diyormuşsunuz. Hocam siz üç aylar uydurma diyormuşsunuz. Efendim regaib gecesi diye bir gece yok diyormuşsunuz. Kafamız karıştı. İşte Ebu Bekir Hoca hadis inkarcısı falan diyorlar. Yani e, bunların hiçbirisine cevap vermedim. Çünkü artık bıktım, sandım cevap vermekten. Yani ben böyle bir şey demedim. Kandil yoktur demedim. Üç aylar yoktur demedim. İnsanlar... İftira etmeye, günah almaya ne kadar meraklı ben anlamıyorum bunu. Ben böyle bir şey demedim. Kandil geceleri namaz kılınmaz demedim. Asla ve kat'a birisi getirsin önüme koysun Ebubekir Bekir Hoca kandil geceleri namaz kılınmaz dedi diye çıkıp kamuoyunun önünde özür dilemeye hazırım. Helallık dilemeye hazırım. Ben bunu yapmamış bir insan değilim. Özür dilerim. Hatam gösterildiğinde kabul ederim. Gösterene de teşekkür ederim, dua ederim. Ama ben böyle bir şey söylemedim. Kandil yoktur demedim. Üç aylar yoktur demedim. Kandil gecelerinde namaz kılınmaz demedim. Benim dediğim şudur. Regaip gecesi namazı adı altında bir namaz kılınıyor. Bu namazın aslı yok. Kandil gecesi, regaip gecesi istediğiniz kadar namaz kılın. Faziletlidir, sevaplıdır, kılın. Ama regaip gecesi namazı adı altında belli bir formatta. İşte akşam namazından sonra kılınacak. Şu kadar rekat kılınacak. Her rekatında şunlar şunlar okunacak. Arkasından şöyle dua edilecek. Bu rivayet uydurmadır dedim. Kandil geceleri namaz kılınmaz demedim. Bu ikisi birbirinden farklı şeylerdir. E bu ikisini birbirinden ayıramayan insan da artık yani insaf etsin, merhamet etsin, bu işlere girmesin. İkinci bir husus. Bunu ben kendiliğimden söylemedim ki. Birileri İmam Nevevi'ye çatamıyor. Efendim İbnü'd-Dakik'e iyi de çatamıyor. İzz İbn Abdüsselama'ya çatamıyor. Bana çatıyor. Ya ben onların söylediğini söyledim. Yani beni hadis inkarcısı olarak ilan eden, vehhabi olarak ilan eden insan aslında bu iftiranın ucu İmam Nevevi'ye gider. Benim kendilerini, hükümlerini, kabillerini alıp naklettiğim Rabbani mübarek hadis alimlerine gider. Benim vehabi hiçbir hadisciyle işim olmaz. Kaldı ki vehabilik şurada 200 yıldır ortaya çıkmış bir şey, 150 yıldır ortaya çıkmış bir şey. Ee, hicri 4. asırdaki bir amelden ve o amelle ilgili rivayetten bahsediyoruz. İmam Nevevi hicri 7. asırda yaşamış kardeşim. O da mı Vehhabiydi yani? Dolayısıyla e, ya bu dedikodu bu iftira bunlar çirkin şeyler. Hakikaten bazen. Ee, ...bana bu tür soru soran insanları da belki kırıyorum ya. O andaki halet-i ruhiyem çok uygun olmayabiliyor. Ya bunu nereden çıkardınız arkadaşım? Ben böyle bir şey söylemedim diye cevaplar da yazıyor olabilmişimdir yani. Böyle, böyle kalbi kırınan varsa bana hakkını helal etsin.